أو من له فينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك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 فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقود واجعل رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبغوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْبَتَتْ مِن ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَاللَّهُ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 فلاداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكلي وشربي وقري عينا فَإِنْ مَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ تَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَنِ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيِّهَا يا اختا هارون ما كان ابوك امرات ابوك امراء سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون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 Hedâ sirâtun müstakîm. <Sessizlik> Allah'a Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfur et dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah'a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 وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ dalale, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي evet. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah subhanahu ve teala yapılan bütün ibadetlerde kendi rızasını ve içimizden seçip gönderdiği aleyhissalatü vesselamın yaptığı, öğrettiği sünnetle ameli kabul etmiştir. Allah hepimize ihlasla, samimiyette onun yolundan gitmeyi müslüman olarak yaşamayı müslüman olarak ölmeyi ve Rabb'in rızasına kavuşmayı nasip etsin. Allah hepimizi ateşinden korusun. Cennetine dahil etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin. Kardeşlerim, kelime-i şehadetten sonra yani Allah azze ve celle'yi ikrardan ve onun Resulü Ali sallallahu aleyhi ve ikrar ettikten sonra yapmış olduğumuz bütün ibadetlerde ona şirk koşmadan ibadet etme mecburiyetindeyiz Allah hepimize mağfiret etsin Allah Azze ve Celle her sözde her işte her amelde bizleri kendisini ululamak için yaratmıştır Rabbim hayırda yarışan o samimi kulların arasına bizleri de koysun Kardeşlerim, ameli meselelerin üzerinde birkaç gündür durduğumuz namaz meselesi, tevhidden sonra, imandan sonra, İslam'ın en önemli meselelerinden bir tanesidir. Nasıl olmasın ki, bir namaz insanın evinden, evinin önünden akan bir nehre, günde beş sefer girilip, bir insanda kirden, pisten bir şey bırakmıyorsa namaz da insandan böyle hiçbir şey bırakmıyor kardeşlerim Allah namazı dost doğru kılan namazına dikkat eden ve Rabbinin rızasına erenlerden eylesin bizleri kardeşlerim bedevinin birisi mescide gelip bevlettiğinde Allah onlardan razı olsun sahabeler hemen onu engellemeye o işinden alıkoymaya çalıştıklarında aleyhissalatü vesselam bırakın adam işini görsün demiş ve devlinin üzerine bir kova su istemiş dökmüş adamı çağırmış ve adam mescitler secde etme yeridir necaset pislik yerleri değil demiş ve ashabını çağırarak kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin demiştir Allah hepimize mağfiret etsin namaz babları insanın hep içini açan Allah'a azze ve celleye bağlılığı artıran ve onun dünyadaki gören gözü tutan eli yürüyen ayağı mesabesinde kılan ibadetlerdendir. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Namaz insanı her türlü fahşadan, kötülükten alıkoyduğu gibi insana çok çok güzel meziyetleri de sağlıyor kardeşlerim. Bu müjdeleme babı ama Allah Azze ve Celle'nin yap dediği dost doğru kıl dediği şu şu vakitte ve şöyle yap dediği ve aleyhissalatü ve selam efendimizin de beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın dediği bu namaza dikkat etmeme vaktinde kılmama Allah'ı çok az zikretme insanlara gösteriş için yapma o insanı Allah azze ve celle Nisa suresinde münafık olarak zikrediyor kardeşlerim. İbn Hacer'in naklettiği bir ifadedeyse Allah Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizler diyor aramızda Deccal hakkında konuşurken Hanı sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyor. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim ver ey Allah'ın Resulü diye söylediğimizde bu küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye bize sordu diyor. asap ilk defa duymaz hasebiyle Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Allah Resulü ve Vesselam biriniz namaza dursanız namazı kılarken birinin de sizi izlediğini görseniz namazınızı güzelleştirmeniz küçük şirktir diyor evet Allah hepimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun çünkü inanan teslim olan bir mümin bilir ki mükafatı taltifi ancak Allah'tan bekler mükafatı ancak Allah verir rabbimizi bizi o hayırlı kullardan eylesin kardeşlerim bir namazı bir başkası kendisini izliyor diye güzelleştirme küçük şirk olduğu gibi namazın İslam'dan, namazın terki de insanı İslam dairesinden çıkaran bir küfürdür. Rabbimiz Subhanahu ve Aleyhi kitabında iman eden kullarıma söyle ki namaz kılsınlar diyor yine Rabbim subhanahu ve teala kitabında hep Allah'a dönün itaat edin ondan korkun ve namazı dost doğru kılın da müşriklerden olmayın buyurmuştur Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim yine Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında o müşrikleri nerede bulursanız öldürün onları yakalayıp esir edin onları hapsedin ve geçit yerlerine tutun eğer tevbe eder namazı kılar zekatı verirlerse kendilerini serbest bırakın buyurmuştur Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah Azze ve Celle inandım diyen bir Müslüman'dan inandıktan sonra inancının gereği iman eden kullarıma söyle namaz kılsınlar buyuruyor Kardeşlerim, Anis Selam bir sözünde şüphesiz ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır diyor. Kişi namazı terk etti mi küfre, şirke düşer buyurmuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur onu terk ettiği zaman Allah'a şirk koşmuştur diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin Nisa 116. ayete bakacak olursak muhakkak ki Allah kendisine ortak koşanlardan hoşlanmaz diyor kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin şüphesiz ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve barınacağı yer de cehennemdir zalimlerin. Hiçbir yardımcısı yoktur diyor. Evet. Yine kardeşlerim Ali ve Sılam efendimiz bir sözünde iman ile küfür arasındaki şey sadece namazı terk etmektir diyor. Rabbim iman eden, imanın gereği amel edenlerden eylesin bizlere Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizlerle Onların arasındaki ahit Namazdır Kim bu namazı terk ederse O kafir olur buyurmuştur Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Yine Enes'ten gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Her kim ki Kasten namazı terk ederse Açıkça küfre düşmüştür Buyurmuştur kardeşlerim namaza namazın terkine yine devam edeceğim ama arada şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var Rabbim hepimize mağfiret etsin İmanı anlatırken kalple tasdik dinle tasdik azalarla tasdik ve imanın arttığı eksildiği imanın şube şube olduğu ve küfrün şube şube olduğunu anlatmıştık ehl-i sünnetin itikadı budur kardeşlerim yani Allah r.s.in öğrettiği iman budur bu üç merhale birbirinin varlığıyla gündemde olandır yani kalp dil ve azah bunlar birbirinin varlığıyla öbürünü gündeme getirir beynin eksikliği öbürlerini götürdüğü gibi öbürlerinin varlığı da bunlarla beraber olmasına bağlıdır kalbin tasdiki birinci merhalededir dilin ikrarı akabinde gelir buraya kadar mürciye dediğimiz topluluklarla beraberiz kardeşlerim çünkü mürciye dediğimiz insanlar ameli imandan belciz olarak görmezler biz devam ederiz. Amel de imandan bir cüzdür. Buraya kadar havaris dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlarla birlikteyiz. Bundan sonra imanın artma ve eksilmesini hariciler kabul etmezler. Çünkü A'raf 172. ayetin de tefsirinde belirttiğimiz gibi allah Azze ve celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve onların hepsinden bir ahit alması ve bensin Rabbimiz değil miyim dediğinde bütün ruhların evet sen bizim Rabbimizsin şehadetini verdikten sonra yarın kıyamet gününde benim bu ahitten haberim yoktu veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu sözü bormuşlardı biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bizlere de azap edeceksin demiyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı şahitler kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetin anlaşılmasında iki tayfenin müşkülatı var kardeşlerim. Birincisi havaris dediğimiz insanların, ikincisi de mutezile dediğimiz aklı ile nasları anlamaya, ve akla ters düşen her nasıl yontmaya giden insanların Havar işler bu ayet-i kerimede buradaki verilen ikrar ilahlığın ikrarı diyerek her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu iddia ederek imanın artma ve eksilmesini kabul etmezler işlenen küçücük bir günahtan dahi olsa o insanın ebedi cehenneme gideceğini söylemişlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetini düzgün bir şekilde anlamayı hepimize nasip etsin. İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ednasıysa yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyin izale edilmesidir. Hayada imandan bir şubedir. Namaz da bu imanın şubelerinde bir şubedir. Nasıl ki kardeşlerim namaz kılmak imandan bir şube ise namaz kılmamak da küfürden bir şubedir. Ama biraz sonra rivayetlerde gelecek inşallah Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür bilmezlerdi biz bundan başka bir küfür bilmezdik diyor Allah o zaman afirat etsin kardeşlerim işte imandaki yanlış anlayış yanlış itikat namaz gibi Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bir amelin dahi çok rahat bir şekilde terk edilmesine hafife alınmasına hatta kılınmamasına kadar götürür Allah bu meseleyi hakkıyla anlayıp hayatına geçiren inandım deyip inandığı gibi yaşayan sammı kullardan bizleri eylesin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim namazı terk ederse o kafir olur buyurmuştur. Yine kardeşlerim Tirmizi'nin 2624 no'lu rivayetinde Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi buyurmuştur. Evet. Yine i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette aleyhissalatü ve selam namazı olmayanın dini yoktur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Adamın biri Ey Allah'ın Resulü Allah katında en nefret olan nedir söyler misin diye sorduğunda Ali ve vesselam vaktinde kılınmayan namazdır. Zira Allah namazı müminlerden istemiştir. Namazı terk edenin dini yoktur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunu Beyhaki'nin 21618 no'lu rivayetinde bulabilirsiniz. Yine kardeşlerim İbn-i Meşrut'tan gelen bir ifadede her kim ki namazı terk ederse onun dini yoktur rivayeti gelmiştir. Abdullah İbn-i Amr'dan gelen rivayette namazı terk edenin dini yoktur ifadesi gelmiştir. Ebu Derda'dan gelen rivayette namazı olmayanın imanı yoktur rivayeti gelmiştir. Allah hepimize muğfiret güzel bir anlayış versin. Yine Ömer bin Attab namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur ifadesi gelmiştir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah İslam milletinin yaptığı amelleri işleyen ve İslam milletinden çıkaran her türlü amellerden bizleri uzak kılsın. Ebutler'de Allah Resul ve Vesselam bana şöyle tavsiye bulundu diyerek parça parça kesilsem de yakılsam da Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmamamı ve farz olan namazı bilerek terk etmememi kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın zimmeti ondan beri olmuştur buyurmuştur. Allah hepimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın dediği gibi bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki ayetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar. Veladırlarına hamd ile tesbih ederek kibirlenmezlerdir. Rabb'in hakkıyla secde eden, ondan korkanlardan eylesin kardeşlerim. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki: Kendilerine namaz kılın emri okunduğu zaman secde etmezler. Daha doğrusu o kafir olanlar bu halleriyle namaz kılma işlerini Allah'ın azabından korkmayarak ahireti yalanlarlar buyuruyor. Rabbim bizi de neslimizi de namaz kılanlardan eylesin yine Rabbim subhanahu ve teala onlara rüku edin namazı kılın denildiği zaman itaat edip rüku etmezler namaz kılmazlar namaz kılmayarak Allah'ın hükümlerini yalanlayanların o gün vay haline diyor evet Rabbim subhanahu ve teala biz meleklere secde edin demiştik de bütün melekler secde etmişlerdi ancak iblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi de kâfirlerden oldu diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimizə mağfiret etsin. Allah rızasına erecek amelleri ihlasla işlemeyi, ihlasla boyun eğmeyi nasip etsin. Bakın Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu vesselam Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der. Ey helakım Adem Ademoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolundum fakat ben secde etmekten imtina ettim artık ateş benimdir buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında bana ibadet etmekten yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme girecekler diyor. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı bulunan cehenneme girmeyecek. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan cennete giremeyecek. Bu sözü söyleyince Hanis elati ve selam oradaki asaptan bir tanesi "Ey Allah'ın Resulü ben elbisenin en güzelini, kokunun kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim. Bunlar da mı kibir?" Allah Resulü Hanis elati ve selam "Hayır. Allah güzeldir. Güzeli sever. Kuruna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister diyor. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Evet kardeşlerim demin de imanın tanımını yaparken kalp tasdik edecek dil tasdik edecek azalar tasdik edecek dedik. Allah kalbi şeksiz şüphesiz yakinen tasdik eden o salihlerin arasına bizlere katsın. Dil şeksiz şüphesiz ikrar edecek. Azalardı öyle. Evet. İşte kibir haktan geleni kabullenmemek. Allah Azze ve Celle iblise secde et dediğinde o ne dedi? Hayır. Ben ateşten onu topraktan yarattın ben ona secde etmem dedi ve Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı tardı etti Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim İblis burada aklıyla bir kıyasa gitti hem kendini helak etti hem de kendisine uyacak bütün insanların cehenneme girmesine Rabbim o melekler gibi saf saf huşu içinde secde eden o müminlerin arasına bizlere de koysun kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında insanlardan bir kısmı vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar iman eden değillerdir diyor. Allah biz onlardan kılmasın kardeşlerim. Onlar bu halleriyle güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Bilmezler ki ancak kendi kendilerini aldatırlar diyor. Kıyamet suresine baktığımızda tasdik de etmedi namaz da kılmadı ancak yalanladı yüz çevirdi diyor. Kim bunlar kardeşlerim? Müttesirde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi sizi Sakar cehennemine sokan nedir? Onlar da şöyle derler Biz namaz kılanlardan değildik Batıla dalanlarla beraberdik Dünyaya dalanlarla beraberdik diyor Allah hepimize mağfiret etsin Ahireti hatırlayan Allah'tan korkan Ve namazı kılan Arınan her türlü kötülükten uzak duran sanma kullardan eylesin bizi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide geldiğinde sabah namazını kıldırıyor kenarda iki tane sahabenin oturduğunu görüyor çok önemli bir rivayet bunu Ahmed'in Müşnet'inde Muatta'da, Buhari'de bulabilirsiniz selam verdikten sonra iki tane sahabenin kenarda oturduğunu görüyor sizler neden namaz kılmıyorsunuz müslüman değil misiniz diyor onlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bizler namazı kaçırdık zandettik kervanımızın yanında kıldık öyle geldik belki sohbet nasihat vardır diye baktık ki namaz kılıyorsunuz biz de kıldığımız için kenara oturduk diyor Allah Resulü diyor ki a.s.m. orada namaz kılmışsanız cemaata geldiğinizde bir daha kılın onun biri nafile olur diyor ama burada yakalatmak istediğim nokta şurası siz Müslüman değil misiniz? Neden namaz kılmıyorsunuz? diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Sözün güzeline uyanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Ömer'in şehadetini kabul etsin. Ömer namaz kılarken biliyorsunuz namazda bıçaklanan, şehit edilen sahabelerdendir. Kendisi bıçaklanıp olduğu yere yığılınca hemen kendisini bıçaklayanın kim olduğunu sormuş. Kendisine bir ateşperest mecusu olduklarını söyleyince Allah'a hamd etmiş ve namazı terk edenin İslam'dan nasip olmadığını söylemiştir. Allah ona rahmet etsin. Evet. Kardeşlerim namaz insanı her türlü münkerden alıkoyar. Allah Azze ve Celle Ankebut Suresinin 45. ayetinde de bildirdiği gibi Ey Resulüm namaz kıl. Gerçekten namaz kötü işten, münkerden alıkoyar diyor. Evet. Yine Rabbimiz ve Kuvveti Alâ kitabında Gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahyolundu. Eğer sen bile Allah'a ortak koşarsan muhakkak amelin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Evet. Maide suresinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim küfrederse bütün yaptıkları batıl olur ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Yine Ebu Derna'dan gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bilerek namazı terk ederse bütün amelleri iptal edilmiştir buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin de amelleriniz iptal etmeyin. Evet. Kardeşlerim yine Beş vakit namazın dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir vakit namazlardan özellikle kim ikindi namazını terk ederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir buyurmuştur. Rabbim amellere, namaza hakkıyla dikkat eden, gereği gibi amel eden o sanlı kulların arasına bizleri de koysun. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ukbe İbn Amr'dan gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dağ tepelerindeki koyun çobanlarından Allah azze ve celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve namaz kılar. Buna binaen Allah azze ve celle şöyle buyurur: Şu kuluma bakın. Ezan okuyup namaz kılıyor ve benden korkuyor ben de o kulumun günahlarını mağfiret buyurdum ve ben onu cennete koyacağım der diyor Allah hepimizi böyle sanma kullardan eylesin kardeşlerim Rabbim hepimizden razı olsun razı olduğu şekilde cennetine girmeyi nasip etsin Nah'ın suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi benden başka ilah yok öyleyse benden korkun buyuruyor evet Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dininizde ilk terk edeceğiniz şey emanet en son da namazı terk diyor. Sanki o günleri yaşıyoruz. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Az bir Kur'an dinleyelim devam edelim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه الجنه التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء علماء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيه ولا يرجعون ومن نعمر هن لكس في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له İn huve illa zikru ve kur'anun mubin Liyunzira man ikana hayyan Ve yahikkal kavlu alel kafirin Allah razı olsun Biraz sonra gene devam edelim inşallah değil mi? Allah hayırdan ayırmasın. Tamam. Bizim torun bir de istek yapıyor babasına. Evet kardeşlerim. Rabın nazlıca amelleri nasip etsin. Lazım biri elin elini beline koymuş, dalgın dalgın yürüyormuş. Adamın birinin dikkatini çekmiş. Ve lazı izlemeye başlamış. Laz, otobüse binmiş, eli hala belindeymiş. İnmiş, yarım saat yürümüş, eli hala belindeymiş. İzleyen adam dayanamamış, koşmuş önüne geçmiş. La kardeşim sen deli misin? Yo, hasta mısın? Yo, iki saattir seni izliyorum, elin belinde dolaşıp duruyorsun. Hayrola, ne oldu? Temel bakmış, ama karpu düşmüyor demiş. <gülüyor> Allah imanımızı zayi etmesin. İman ettiğini söyleyip imanın gereği amel etmeyen insanlar kabir sorgusunda mı namazın önemini hazırlayacak, anlayacak. Evet. Devam edelim inşallah. Karpuz mu düşmüştü, düşmüştü dedeciğim. <gülüyor> evet. Karpuz ben orada olsaydım Maria e ne yapardım diye muhakkak. Biz senin şurada seni yapıştırdık. <gülüyor> Aleyküm selam bana hoş geldiniz. Ben tamam. Benim torunum orada olsaydı karpuzu hemen alınmış. Biz seninizi ne? Yapıştırdı? Evet. Saara niye atarmış? <gülüyor> Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman olan ilk kişiye ilk olarak öğrettiği namazdı. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İman ettim diyen birine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen namazı öğretirdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulun kıyamet gününde hesabını vereceği ilk ameli namaz diyor. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Allah azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse onlar sizin dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri ancak anlayan bir kavma açıklarız diyor. Hayır. Evet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında evet. Ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman namazı bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar. Bu davranışları kendilerinin aklı ermez bir topluluk olmalarındandır diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü'nden dediği gibi şüphesiz ki namazın da hac gibi bir vakti vardır diyor beş vakit namaza hakkıyla riayet edenlerden eylesin bizleri Rabbim ne kadar Rabbimize ham desek azdır kardeşlerim her kim diyor namazı unutarak uyuyarak kılamazsa hatırladığında kılsın uyandığında kılsın ama bunun bundan başka kefareti yok diyor yine bakıyoruz divayetlere Rabbimiz'in bize öyle merhameti var ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deyken hiçbir korku yokken yağmur da yokken öğleyle nikindiği akşamla yatsıyı cem ettiği vardır i̇bn Abbas'a soruyorlar bunu neden yaptı? Ümmetine güçlük vermemek istedi diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Sabah namazını uyudun geçirdin mi? Uyanınca kal. Öğleyle ikindi yolculuğa mı çıkıyorsun? Veya bir şey mi var? İhtiyacın mı var? Cem diyor. Ama terk etme. Bir ikindi namazını terk eden dünyadan bütün malını, mülkünü kaybetmiş gibi olur diyor. Ayakta kılamadın mı? Oturarak kıl. Oturarak kılamadın mı? Yatarak kıl. İmayla kıl. Korktun mu? Bir rekat kıl. Ama namazı terk etme diyor. Allah hepimize güzel güzel amel işlemeyi, hesabı güzel olanlardan eylesin. Ve ilk bakılan amel namaz olması hasebiyle o namazdan hakkıyla geçenlerden eylesin bizleri kardeşlerim sohbetin başında da dediğim gibi Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabı biz diyor deccaldan konuşuyorduk Allah Resulü ve Vesselam yanımıza çıka geldi diyor size bundan daha büyük bir beladan bahsedeyim bu küçük şirk dedi diyor biriniz namazı kılarken birinin bir sizi izlediğini görürdü, namazınızı güzelleştirirseniz işte bu küçük şirktir diyor Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim birinin izlediğini görüp de namazı güzelleştirme küçük şirk olursa bu ameli iptal ederse namazın terki neyi iptal eder Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun Allah hepimize mağfiret etsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi günde beş vakit namazı Allah farz kılmıştır. Kim abdestini güzel alır rukusunu, huşusunu buna riayet ederek onları vaktinde kılarsa o kimse Allah'a hazze ve celleden hatasını af edeceği sözünü almış olur diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Kim böyle yapmazsa Allah Azze ve Celle ona söz vermiş olmaz dilerse kimseyi bağışlar dilerse azap eder diyor Rabbim hepimizi mağfiret etsin Rabbim bizleri gerçeği üzerine namaz kılan ve daim olanlardan eylesin Rabbim zürriyetimizden öyle kimseler var etsin ki kendi yolunda giden namazını kılan ve Rabbına ibadet eden rürriyeti temiz, güzel olanlardan eylesin. Rabbim hepimizin duasını kabul etsin kardeşlerim. Namazın İslam'ın üzerinde kişinin imanın üzerinde bu kadar büyük hakimiyeti var kardeşlerim. Sakın elini beline atıp da adamın birisi hatırlattığında la uşağım, iki saattir elim belinde ne dolaşıyor dönüp de ana ben namazı kılmamışım yıllardır müslümanım diyenlerden bizlere eylemezsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi namazı kılan müminlerdendir diyor onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır diyor kardeşlerim bu ayanda birçok insanın birçok inandığımız yani kardeşlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Peki geçmişteki namazlar ne olacak? Bunları nasıl kaza edeceğiz? Namazın kazası var mıdır? gibi soru soracak olursa kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. İnandım dedikten sonra Rabbim amellerinden bizleri geri koymasın. Hakikaten insan inandıktan Rabbının yoluna döndükten sonra namazı terk etmesi onu İslam dininden çıkarır kardeşlerim. Namazın İslam'daki terki İslam'dan çıkaran bir küfürdür. Buna hasep namazın terki İslam'dan çıkaran bir küfür olursa nasıl olur ki bunun kazası olsun Allah hepimize güzel bir bağışlanma versin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez geçmiş bitmiştir ve kul Rabbine güzel bir tövbe eder ve namazı vaktinde kılar Allah'a halisane ibadet eder namazın kesinlikten kazası yoktur kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda 3 ya da 4 kere kaza kıldığı vardır bunlar da hüküm inmeden önceydi Allah Azze ve Celle Nisa Suresinde indirdiği ayette savaş anında bile namazı terk etme ordunu ikiye böl bir kısmına bir rekat namaz kıldırırken bir kısmı silahlarını tutsunlar, löbet beklesinler onlar kılınca geri geri gidip onların yerine geçsin öbürlerine bir rekat kıldır diyerek savaş anında bile namazın terkini Allah Azze ve Celle izin vermemiştir Rabbim hepimize bu amelleri hakkıyla işlemeyi nasip etsin namazın kazası yoktur. İnandım dedikten sonra artık kulun namazına dikkat etmesi gerekir. Unuttun mu? Hatırladığın kıl. Uyuyup kaldın mı? Uyandığında kıl. Ve bir namazı yirmi senede unutsan, onu hatırladığında onu kılmaktan başka bunun bir kefareti yoktur. Allah o hayırlı olanların arasına bizleri de koysun. Evet, bir sayfa daha Kur'an okuyalım, değil mi? Gel bakalım. Şimdi abi. De. Okusun dediçim. Bu sefer değişik oku. Bu sefer değişik oku babası. Hadi bakalım. Sen okuyacaksın. <Gülüyor> Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza kavuşmuşlar. Avcılarımıza ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزنك قولهم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 قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ Allah razı olsun. Allah razı olsun, evet. Allah razı olsun Güzel bir soru. Allah razı olsun. Ee, özelden bir kardeş bir soru sormuş. Ona izin verirsen ona cevap vereyim kısaca inşallah. Ee, herhalde sohbet arasında bir kardeş bir şey yazdı ki o da böyle sordu. Hocam denizden çıkan her canlı yenilebilir mi? Mesela midye gibi diyor. Kardeşlerim Allah onlardan razı olsun. Abi bir şey sorayım Buyur dedeceğim. Ha şimdi Şunu işte adam demiş kulayı. Hı. Burda bir inşaat var eşki. Ona bi adet vermeseyse. Tamam. Böyle. Tamam. Teşekkür. Ben seni kırmam. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü'nü selam etsin. Asabe. Ey Allah'ın Resulü biz denize çıkıyoruz. Ve yanımıza çok az su alıyoruz. E, abdest alsak mağdur duruma düşeceğiz. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye bir soru soruyor. Allah Resulü ve Vesselam denizin suyu temiz, ölüsü helaldir diyerek kıyamete kadar gelecek bütün sorulara cevap veriyor. Ve İbn Abbas'a sorulduğunda denizden babam çıksa yerim demiştir yani denizin ölüsü temiz denizin suyu temiz, ölüsü helaldir midyeydi, istiridyeydi vesaire bunlar yenir ama maalesef bazı alimler şöyle şöyle bunlar mekluhtur, haramdır dedikleri için yememişlerdir denizin ölüsü helaldir Allah hepimize mağfiret etsin Elyasa kardeşin güzel bir sorusu var önce ben bir fıkra anlatayım sonra cevabını vereyim müezzinin birisi minareye çıkmış müezzin minarede ezan okurken merdivenleri çökmüş adam yukarıda kalmış bağırıyormuş kurtarın beni diye lazım biri gelmiş aşağıdan bir ip verin bana demiş ben onu kurtarırım demiş ip getirmişler ipin ucuna bir şey bağlayıp yukarıya atmışlar müezzine ipi beline sar atla aşağı demiş müezzin beline sarmış atlamış adam düşmüş ölmüş Karadeniz diye sormuşlar adam öldürdün ne yaptın böyle Vallahi demiş, ben birini bu metotla kurtardım ama minareden miydi kuyudan mıydı onu düşünüyorum şimdi demiş Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Sohbetin içinde de dediğim gibi iman kalpten tasdik, dillen tasdik. Azalarla tasdik. Tamam. lasf yok bundan sonra. <gülüyor> Durabilirsem tabi. Eee İman hem artar hem eksilir. Yaşamış olduğumuz e, toplumda amel imandan bir cüz değildir diyerek kalbin tasdiki ve dilin ikrarı öğretilmiştir. Bunlar Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde namazın terkiniyle alakalı gelen rivayetlerdir. Allah hepimize versin, gidersin. Kardeşlerim, bu naslar Allah'ın dininde namazın terkinin hükmüdür. Ama tabi ki bunu bilmeyen birisine gidip de sen namazı kılmıyorsun, ha, kafirsin, ha, müşriksin, münafıksın, Allah'ın zimmetinden çıktın, buna deme hakkımız yok. Allah hepimize mağfiret etsin. Adama bu anlatıldığında ya hocam sen tuttun namazı kılmayan İslam'dan nasibi yok mirasçı olamaz müşriktir, kafirdir mirasçı olamaz ee, Karun'dan Haman'dan da bu rivayetler vardı girmedim beraber haşredilirsin edilir diyorsun ama biz yaşamış olduğumuz toplumda inkar etmediğin müddetçe indesin dinden çıkmazsın duyuyoruz. Ne yapacağız dediklerinde bizler onlara Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünneti okumalarını tavsiye ederiz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tabii ki bilenle bilmeyen aynı değildir. İslam'da şöyle bir kaide vardır. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Kayideyi tekrarlıyorum kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır Rabbim hep bizi hayırda kılsın Tabii ki burada bilerek namazın hükmünü bilerek terk eden insanın dindeki hükmü budur yani İslam'da tekfir meselesine baktığımızda tekfirullahın tekfirul muayyen vardır tekfirullahın nedir Aynen demin ki işlediğimiz konuda namazı kılmayan, bile bile kasten terk eden insanın dindeki kök mü budur? Bunu demek de hiçbir sıkıntı yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Hadi oğlum. Tamam. Öptüm dedeciğim. İyi ödedim canım. Hadi gelsene. Tamam. Aleykümselam ve rahmetullah. Tamam. Aleyküm selam ve rahmetullah. <gülüyor> tamam. Kısa selam almaya kızıyor torun. <gülüyor> Lailah. ediyordum. Heh. Bu İslam'daki hükmü. Bunu demede hiçbir sıkıntı yok kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ama namaz kılmayan birisine bu hükümleri hemen gidip de sen şusun, şusun, şusun, şusun deme hakkımız yok. Hüccetin ikamesi, hüccetin anlaşılması ve onun bu meseleyi anladıktan sonra artık o kılmadığında ne olduğunu bilen birisi durumuna düşüyor Allah imanımızı artırsın Allah gayretimizi artırsın Rabbim hayırda yarışan o sammı kulların arasına bizleri de koysun o müezzin gibi minarenin tepesine çıkıp da merdiveni göçüp ey millet beni kurtarın deyip milletin eline düşenler de eylemesin Adamın biri gelir, ipi atar, sen de tuttu zannedersin, boşluğa kendini bırakır, çakılır ölür. Evet, sen boş ver, günah ve bağıla benim boynuma diyorlar ya, siz boş vermeyin, kimse kimsenin günahını, vebalını çekemez. Evet, kardeşlerim namazın İslam'daki terkinin hükmü bu Rabbim hepimizin ilmini gayretini artırsın Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin onun şöyle bir risalesi var e, namazın terkinin İslam'da ki hükmü diye Allah Şeyh'e rahmet etsin e, kendisi birkaç tane hadisi alarak İslam'dan çıkarmadığını söylemiştir ve buna dair de bir risale yazmıştır Şeyh burada hata etmiştir. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Buradaki ifadeler nettir. Ama alem hakim iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Der Aleyhisselatü Vesselam. Biz yine Şeyh Albani'nin hayırda olduğuna ve Rabbimizin ona ecir vereceğine inanıyoruz. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. O günün çok yaşlılarına rastlandığında haç nedir, nusuk nedir, oruç nedir bilmeyecekler. Biz atalarımıza, ebeveynlerimize La ilahe illallah sözünü söylerken eriştik. Bizler dinden bundan başka bir şey bilmeyiz diyecekler diyor. Şeyh bu hadisi ve biraz önce bir hadis zikrettim. Allah'ın zimmeti olmayacak hadisi. Bunları getirerek ve birkaç tane daha rivayet getirerek namazın, terkinin İslam'dan çıkarmadığını getirmiştir. Böyle bir iştahatta bulunmuştur. Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin. Habirini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kendisi burada hata etmiştir. İslam'da namazın terki kişiyi iman dairesinden İslam dairesinden ve kardeşlikten çıkarır. Tamam. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim gelelim namazda yanılma secdeleri. Yani sevih secdesi dediğimiz secdelere. Rabbim hepimize mağfiret etsin. ezan okunduğunda diyor aleyhissalatü vesselam iblis yerlenerek semanı ta sonuna kadar kaçar diyor ve ezan bitti mi hemen gelir Müslüman'a musallat olur otur sonra kılarsın biraz sonra kalk şöyle yap böyle yap namazı geciktirmeye çalışır diyor beceremedi mi abdeste yanıltmaya çalışır bunu da beceremezse namazda gelir musallat olur diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin şeytandan Allah'a sığınan sammı kullardan eylesin Allah'ın kalesine sığınan o sammı kulların arasına Rabbim bizleri de koysun kardeşlerim namazda iblis gelir size musallat olursa ne okuduğunuzu şaşırtırsa üstümde gelen ifadede Emuzu çekin, sola doğru hafif dönün, tu tu tu diye üç kere tükürün diyor. Dikkat edin de ters bir adamın yanında yapmayın. O da döner size şöyle bir çakarsa öbür tarafa gidersiniz onu diye. Benim başıma geldi. Yine şeytan namazda insana musallat olursa bazen ne okuduğunu şaşırttığı gibi insanın hangi rekatta olduğunu da şaşırtabilir böyle olduğunda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rekat veya secde sayısında şüphe ederseniz siz 2 mi 3 onu kıldığınızdan şüphe ederseniz azı tercih edin sonunda sevi secdesi yapın diyor yine kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin teşeğütte oturduğum oturmadım veya oturacak yerde oturmayınca kalkılacak yerde kalkmayınca veyahut namazı eksik kılar veya fazla kılındığında seviş secdesi gerekir yani farz olan bir namazda veya nafil olan bir namazda düşünün 4 rekatlık bir namaz kılıyoruz bu 4 rekatlık namazda 2. rekatta nedir teşeğüte oturulması gerekir Teşeğüte oturulma unutulur, kalkılırsa namazda selamdan önce ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki secde daha yapıyor sonra selam veriyor. Halk arasında seviş secdesi yapılınca kardeşlerim tekrar tahayyat, salli bari okunur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seviş secdelerinin hiçbirinde salli bari tekrar okumamıştır. burada vücudun dönmüyor hidayet. Sadece kafayı hafifçe sol omuzuna doğru döndürüyorsun. Yani soluna dönüp de yanındaki arkadama tükürmüyorsun. Anlatabildim mi? Sadece kıble yönündesi kafanı döndürüyorsun hafif kafayı döndürerek üç kere tükürme var. Bunu müslümde bulabilirsiniz. Hınzıp denilen şeytandır. O size namazda diyor musallat olur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İhlasla, samimiyetle ibadetlerini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Kişi rekatta eğer şaşırırsa, 2 mi kıldım, 3 mü kıldım diye. Bu sefer ne yapar? 4 mü kıldım, 5 mi kıldım? Azı tercih eder. Sonunda ne yapar? Sehiv secdesi yapar. O da ona yeter. Veyahut kardeşlerim Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam bir gün dört rekatlı bir namazı üç kılmış ve ayrıldığında sahabeler ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı diye sorduğunda ne oldu ki tam kıldım dediğinde tekrar gelmiş, eksiği kılmış ve iki rekat kılmıştır. Estağfurullah. İki secde yapmıştır. Yine dört rekatlık bir namazı beş kıldığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü namaz arttı mı diye sorulduğunda ne oldu ki tam kıldım deyince, beş kıldım deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz bittiği halde oturduğu yerden kıblıya ye doğru dönmüş ve iki secde yapmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı secde budur kardeşlerim. Bazı hocalar cemaatta yapmış oldukları kıraattaki hataya binaen seviş secdesi yaparlar ben peygamber aleyhisselamın sünnetinde yapılan kıraat hatasından dolayı seviş secdesinin yapıldığını bilmiyorum eksik veya fazla kılındığında teşeğüte oturulup veya oturulmadığında veya rekat sayısında secde edildiğinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam seviş secdesi yapmıştır burada anlamadığınız bir şey varsa buyurun sorun doğru söyler var o arkadaşına söyle üzülmeye gerek yok cehennemde nar gibi ateş de var evet ruku Rukuyu yapacak altın adam çünkü farzın ihlali namazın ihlalidir. Burada ruhunun terki yok. Namazın de o şeyi var. Evet. Sevis secdesi yanılma secdeleri de bu. Kardeşlerim kısaca evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Cemaata bir adam geldiğinde ne yapar? Hepimiz müslüman olmamız hasebiyle muhakkak ki bulunduğumuz mühitlerde veyahut gittiğimiz bir yerde cemaata geç gidebiliriz. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor birisi imama Fatiha'yı kaçırmış. Rüküde dahi yetişse o rekat gitmiştir. İmam selam verdikten sonra kalkıp ferden o rekatı ne yapar? Tekrar kılar. Düşünün akşam namazının üç rekatlık faz namazında üçüncü rekatta imama yetişen birisi imamla birlikte bir rekatı kılar imam evet imam selamı verdikten sonra sağını iki rekatı kaçıran ayağa kalkar iki rekatı ferden kılar ve oturur selam verir kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin veyahut de gelen imam sağına selam verdiğinde ayağa kalkar tek olarak kılar cemaate geldiğinde Kişi nerede yetişmişse orada durur. Ve cemaat sevabına erişmiş olur. Allah amelde hırslı olan, Rabbini razı edici amelleri işleyen sammı kullardan eylesin bizleri. Bir şey daha hatırlatacaktım ya, aklıma gelmedi şimdi. Evet. Bir gün sabah namazına gittik. Bizim imam namazda abdest gitmiş. Tabii farkına varmadık. Ben böyle sol çaprazındayım. Eliyle beni işaret ediyor. Ben anlamadım. Arkasına döndü böyle. Öne doğru çağırıyor. O iki eliyle böyle yok yok diyor. Öbürünü çağırdı. Yok yok. Ondan sonra arkadaşlardı, ben bir abdest alayım gelip, Siz biraz bekleyin dedi. İmamın abdesti bozulursa Arkasında hemen geçer namaza devam eder yok baktı kimse geçmiyor biraz istirahat verilir İmam abdesti alır gelir devam eder bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saflar tutulup namaza durduğunda arkaya dönüp beklemelerini işaret etmiş ve kendisinin üzerinden sular akarak cemaate gelmiştir ve onlara namazı kıldırmıştır Allah hepimize hayır ihsan etsin. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Cemaatta birçok şeyler olabilir. İmamın başına herhangi bir şey geldiğinde arkasındaki öne geçer. O namaza devam eder. Ve ön saflarda hep bilgili alim insanların olmasını emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. i̇bn Abbas bir gün namaza gecikiyor bir sebepten dolayı. Ve en ön safa gelip öndeki birini çekerek yerine geçiriyor. Namazdan sonra hemen e, delikanlı kızma diyor. Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretmeseydi ben bunu yapmazdım diyor. Ön saflar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle alim olan kişilere verilir. Namazda böyle bir şey olduğu zaman onlar da hemen onun yerine devam eder. Rabbim hepimize mağfiret etsin yanılma secdeleri böyle cemaattan kılınan namazlarda böyledir veyahut bir gün ikindi namazını kılıp otururlarken bir sahabe geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize kim diyor bir sadaka verir ona sadaka nedir Allah'ın Resulü diye sorulduğunda yanına durur cemaat olursunuz o da ona sadaka olur demiştir Burada tek başına kılan bir kardeşinizi görürseniz, cemaatla kılsanız bile, onun yanına eşlik yaparak, ona cemaat olup, onun hayrını artırabilirsiniz. Allah hayırda yarışan sammukullardan eylesin bizlere. Buyurun. <gülüyor>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 Kallâ bel tükذbûn bil-dîn Wa inna alaykum lha hafidin Kirâman Ya'lamun ma tef'alun Inna al-abrâr lafî وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا عَدْرِي كَمَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذٍ Allah razı olsun. Evet kardeşler. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah namazı hakkıyla kılan hakkına riayet edenlerden eylesin. İnşallah daha sonraları tekrar yarın akşam devam edeceğiz. Rabbim ilmimizi artırsın. Gayretimizi artırsın. Tamam bir deyip. Allah hakkıyla ibadet eden İhlasla, samimiyetle kulluk edenlerden eylesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman ettiğinde iman eden birine hemen namazı öğrettiği gibi Rabbim bizlere de namazı ciddiyetle hassasiyetle üzerinde durmayı nasip etsin kardeşlerim günümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını anlatan fazlaca eser yok Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin Allah Ebu Said Hoca'nın da ömrünü artırsın ilmini gayretini artırsın ikisinin dışında kitap ve sünnete göre namaz kitabını anlatan elimizde bir eser yok Allah onların da hayrını artırsın Şeyh Harbân'ın kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten muhteşem bir eser yazarak Peygamber Aleyhisselam'ın namazını nasıl kılacağını anlatmış. Bakın vefat ettiği halde sırf sadece bu ameli düşünün. Hala kabrinde amel defteri açık ve dua eden insanların hayrı yazılan bir insan. Allah Resulü ve selam bir sözünde öyle karanlık günler öyle kargaşa günleri gelecek ki diyor kardeşlerim o gün sünnet gidecek bidatlar gündeme gelecek ve o gündür kim İslam'a sahip çıkar sünneti ön plana çıkar dindeki bidatları reddederse hah dinden bir şey reddetti diye onlara saldıracaklar diyor İslam bir kor bir ateş olacaktır. İşte işte o gün kim onların eziyetlerine saldırılarına iftiralarına karşı dayanır sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse sizden elli tanenizin ecri kadar ecri vardır diyor sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü. Kendi aralarında amel eden 50 tanesinin ecri kadar mı diyor? Hayır diyor. Sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Allah o ecri eren, samimi kulların işlediği amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah gayretinizi artırsın. Allah ilminizi artırsın cehaletimizi gidersin. İhlasla, muhabbetle bilerek ve doğru olarak ibadetleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve şükren la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbüle. Elhamdülillahi rabbil Allah hepimizden razı olsun.